Bismillahirrahmanirrahim. 1979 Nafide. İbn Ömer dokuz cenazeye birden namaz kıldı. Erkekleri ön tarafa cemaat tarafına, kadınları da arka tarafına, kıble tarafına koydu. Onları tek bir sıra olarak dizdi. Hazreti Ömer Hattab'ın zevcesi ve Ali'nin kızı Ümmü Gürsüm ile Zeyd adındaki oğlunun da cenazesini koydu. O gün İmam Said bin El-Ansçı'dı Cemaatın arasında İbn Ömer, Ebu Hureyre, Ebu Said ve Ebu Katade vardı. Çocuk cenazesi imamın hemen önüne kondu. Adamın biri bunu beğenmedim. Ve İbn Abbas, Ebu Hureyre, Ebu Said ve Ebu Katade'ye baktım. Bu nedir diye sordum. Sünnettir dediler. 1980 Semura bin Cündep'ten Aleyhisselatü Vesselam loğsa iken ölen ümmü filanın namazını kıldı ve tam orta hizasında durdu. 1981 Ebu Hireyre'den Aleyhisselatü Vesselam Necaşi'nin öldüğünü asabına haber verdi. Onları çıkarıp saf yaptırdı. Sonra da dört tekbir aldı. 1982 vesselam, Ebu Umame Bin Sehil'den Medine'nin yüksek mahallelerinden birinde oturan bir kadın hastalandı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hasta ziyaretine çok önem verirdi öldüğünde bana haber verin dedi. Kadın geceleyin öldü, kadını gömdüler. Fakat Ali sallallahu haber vermediler. Sabahleyin Ali sallallahu ve selam kadının kadının durumunu sordu. Onlar da olup biteni anlattılar. Seni uyandırmayı doğru bulmadık dediler. Ali sallallahu ve selam o kadının kabrine geldi. Onun için namaz kıldı ve namazda dört tekbir aldı. 1983 yine aynı. 1984 Avf bin Malik'ten Allah'ın vesselamın ve bir cenazeye namaz kılarken şöyle dua ettiğini duydum. Allah'ım ona mağfiret et. Ona merhamet et. Onu affet. Ona afiyet ihsan eyle. Vardığı yeri kerim kıl. Girdiği yeri geniş eyle. Onu su ile, kar ile ve dolu ile yıka. Beyaz kumaşın kirden arındığı gibi onu hatalardan temizle. Buradaki evine karşılık daha hayırlı bir ev, ailesine karşılık daha hayırlı bir aile eşine karşılık daha hayırlı bir eş ver. Onu kabir azabından ve cehennem azabından koru. Of diyor ki Resulullah'ın o ölüye yaptığı duayı duyunca keşke onun yerine ben ölmüş olaydım dedim. 1985 1987'ye kadar aynı 1988 Talha bin Ubaydınlah bin Avf'dan İbn Abbas'ın arkasında bir cenaze namazı kıldım. Namazda Fatiha ve bir sure okudu. Duyabileceğimiz derecede sesli okuyordu. Namazı bitirince elinden tutup böyle yapmanın hükmünü sordum. Sünnettir ve haktır dedi. 1989-90-91 aynı. 1992 Ayşe annemizden ve Vesselam, Müslümanlardan adetleri yüze varan bir cemaatin bir cenazeye kıldıkları namaz ve diledikleri şefaat elbette kabul olur. 1993 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve Müslümanlardan bir kimse ölür de ona yüze yakın insan namaz kılıp şefaat dilerse dilekleri mutlaka kabul olur. 1994 Ebu Bekkar el-Hakem bin Ferruhtan Ebu Meluk bize cenaze namazı kıldırdı namaza başlayıp tekbir aldığını zannettik fakat o bize yüzünü dönerek saflarımızı düzgün yapmamızı şefaatimizin kabule layık olsun dediğini gördük. 1995 meymun annemizden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlardan bir grup bir cenazeye namaz kılarsa duaları kabul olur buyurdu. Kaç kişi diye sordum 40 kişilerden. 1996 Ebu Hire'den Aleyhisselatü Vesselam kim bir cenaze için namaz kılarsa bir krad sevap alır. Kim de cenaze mezara konuluncaya kadar beklerse iki krad sevap alır. iki krad ise büyük iki büyük bir dağ gibidir. 1997 aynı. 1998 ve 99 yine aynı. 2000 Ebu Said'den Ali Sallatu vesselam cenaze gördüğünüzde ayağa kalkın. Kim cenazeyi takip ederse cenaze mezara konmadan oturmasın. 2001 Mesud bin Hakem'den Ali bin Ebu Talib'in yanında cenaze mezara konuluncaya kadar ayakta durmak mevzu bahis edilince şöyle dedi. Ali ve vesselam kalkar sonra otururdu. 2002 Ali'den Ali vesselam'ın cenaze için kalktığını görünce biz de kalkar, oturduğunu görünce biz de oturulduk. 2003 beradan Ali Selamet ve Selam ile beraber bir cenazeyi defnetmek için çıkmıştık. Kabre vardığımızda daha cenaze gömülmeden Ali Vesselam ve oturdu, biz de başının üzerinde kuş varmış gibi sessizce etrafına oturduk. 2004 Abdullah bin Salebeden Ali Selamet ve Selam uhud savaşı şehitleri için şöyle buyurdu: "Onları kanlarıyla sarıp defnedin. Allah yolunda yaralanan şehit Kıyamet günü yarası kanayarak gelecektir. Rengi aynı kan rengidir. Kokusu ise mis kokusudur. 2005 Ubeydullah bin Muayyye'den Taif muhasarasında Müslümanlardan iki kişi şehit oldu ve Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna getirildi. Aleyhisselatü Vesselam onların şehit edildikleri yere gömülmelerini emretti. 2006 Cabir bin Abdullah'dan Aleyhisselatü Vesselam Uhud Savaşı'nda şehit olanların çarpıştıkları yere gömülüp gömülmemeleri emir buyurdu. Daha önce Uhud şehitleri Medine'ye nakledilmişlerdi. 2007 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam şehitleri savaştıkları yere defnedin. 2008 Ali'den ve Vesselam'a Müslüman olmayan yaşlı amcam Ebu Talip öldü. Müslüman olmayan yaşlı amcan Ebu Talip öldü. Onu kim defnedecek dedim. ve Vesselam git ve babanı göm. Tekrar yanıma gelinceye kadar da hiçbir şey yapma dedi. Babamı defnettim. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'a geldim. Emri üzerine gusül abdesti aldım. Bana dua etti. Fakat ben duayı ezberleyemedim. 2009 Sa'dan Aleyhisselatü Vesselam'ın mezarında olduğu gibi mezarıma lahit kazın ve üzerime taş dikin. Lahit mezarın kıble tarafında boydan boya açılan oyuktur. Mezardaki sapmadır yani. 2010 Amr bin saattan ölümü yaklaşınca saat şöyle dedi. Ali serrat ve selamın mezarında olduğu gibi mezarma lahit kazın ve üzerine taş dikin. 2011 İbn Abbas'tan Ali Vesselam ve lahitli mezar bizim içindir. Lahitsiz mezar başkaları içindir. 2012 Hişam bin Amr'dan Uhud Savaşı'nda Ali salat ve şikayet yoldu. Ya Resulallah, her şehit için çukur kazmak zor olacak dedik. Ali salat ve selam çukur kazın. Derin ve güzel kazın. Sonra iki ve üçünü bir kabre koyun buyurdu. Buradakileri hangisini önce koyalım ya Resulullah dediler. Kur'an'ı en iyi bilenini önce koyunuz buyurdu. 2013 yine aynı. 2014 İbn-i Abbas'tan aleyhissalatü vesselam defnedilirken altına kırmızı bir kadife konuldu. 2015, Ukbe bin Amr El-Cüheni'den 3 vakit vardır ki Aleyhisselatü Vesselam o vakitlerde cenaze namazı kılmaktan veya ölüyü gömmekten bizi nehyetti. Güneş doğup da yükselinceye kadar, öğle vakti güneş tam zevaldeyken ve güneş batarken 2016 yine aynı 2017 Hişam bin Amr'dan Uhud Savaşı'nda Müslümanlar çok kayıp verdi. Aleyhisselatü Vesselam Çukur kazın. Genişçe kazın ve iki ya da üç kişiyi bir kabre koyun dedi. Oradakiler yaraşır mı? Önce kimi koyalım diye sorduklarında Kur'an'ı en iyi bileni önce kabre koyun buyurdu. 2018, 2019, 2020 aynı 2021 Cabir'den Ali Selatü vesselam Ubey Abdullah bin Ubey kabre konulduktan sonra çıkarılmasını emretti. Kabirden çıkarıldı Ali Selatü vesselam onu dizlerinin üzerine koydu cildine hafifçe tükürdü ve ona kendi gömlerini giydirdi 2022 aynı 2023 Cabir'den babamla beraber bir adam da aynı kabre gömüldü gönlüm buna razı olmadı o adamı kabirden çıkarıp başka bir yere gömdü 2024 Yezid bin Sabitten. Onlar Ali vesselam ile beraber bir gün gezmeye çıktılar. Ali vesselam yeni bir mezar gördü ve bu kimdir buyurdu. Oradakiler bu filan oğullarının azatlısı filan kadındır. Bir öyle vakti siz öyle uykusundayken öldü. Biz de seni uyandırmak istemedik dediler. O zaman Ali vesselam o kadını, kadını tanıdı ve oradakileri arkasında saf yaptırdı. Sonra 4 tekbir alarak namazı kıldı. Daha sonra da ben aranızda olduğum müddetçe içinizden birisi öldüğünde bana haber verin. Zira benim o cenazeye namaz kılmam rahmettir. 2025 Şabi'den ve Vesselam ile beraber diğerlerinden uzak bir yerde kabre uğrayanlardan birisi anlattı. Kabre vardıklarında ve Vesselam onlara imam olup arkalarında saf bağlattı. Ben Ebu Amir'e kim o ya Ebu Amir dedim İbn Abbas dedim. 2026 aynı. 2027 Cabir'den Aleyhisselatü Selam defnedildikten sonra mezarının başına gelerek namazını kıldırdı. 2028 Cabir Bin Semure'den Aleyhisselatü Selam Ebu Dehah'ın cenazesini defnetmek için çıktı. Dönüşünde çıplak bir kısrak getirdiler. Aleyhisselatü Selam ona bindi. Biz ise onunla beraber yürüyorduk. 2029 Cabir'den Aleyhisselatü Selam kabir üzerine bina yapmaktan kabri yükseltmekten kireçle badana yapılmasından ve üzerine yazı yazmasında nehyetti. 2030 Cabir'den Ali sallallahu ve selam kabirlerin yükseltilmesini, üzerlerine bina yapılmasını ve üzerlerine oturulmasını nehyetti. 2031 Ali sallallahu ve selam kabirleri kireçle sıvamaktan nehyetti. 2032 Sümam bin şu feyden Fedala bin Ubeyt ile beraber Rum diyarındaydık bir arkadaşımız vefat etti Fedala kabrinin toprak izazesinde yapılmasını emretti sonra şöyle dedi aleyhissalatü vesselamın kabirlerin toprak seviyesinde yapılmasını emrettiğini duydum. 2033 Ebul Feyyaş'tan yerden yüksek her kavri, kabri yer seviyesine indir evdeki resmi ise imha et evet 2034, Abdullah bin Bureyde'den Aleyhisselatü Vesselam sizi kabir ziyaretinden nehyetmiştim. Artık ziyaret edebilirsiniz. Sizi kurban etlerini üç günden fazla tutmaktan nehyetmiştim. Şimdi ise dilediğiniz kadar bekletip yiyebilirsiniz. Ayrıca sizi hurma şerbetini sadece kırba ve tulum içinde yapabileceğinizi söylemiştim. Şimdi ise bütün kaplarda yapabilirsiniz. Fakat size sarhoşluk verecek şeyleri içmeyiniz. 2000 35. Abdullah bin Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu bir mecliste şöyle buyurdu sizi kurban etlerini bayramın ilk 3 günü içinde yemenize müsaade etmiş geriye bırakmanızı nehyetmiştim artık hem kendiniz yiyin hem de başkalarına yedirin ve kalanını azık yapın sizi ziflenmiş ağaçtan uymuş kaplarda şıra yapmaktan nehyetmiştim onlar da şıla yapabilirsiniz. Sarhoşluk veren her şeyden kaçının. Sizi kabir ziyaretinden nehyetmiştim. Artık kim isterse ziyaret etsin. Luzumsuz şeyler söylemeyin. 2036 Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Annesinin kalbini ziyaret edip ağladı. Yanındakilerini de ağlattı. Sonra şöyle buyurdu annemin kabrini ziyaret etmek için Rabbimden izin istedim izin verdi anneme istiğfar etmek için izin istedim müsaade edilmedi artık siz de kabirleri ziyaret edin kabir ziyareti ölümü hatırlatır evet Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın tövbe istifasına tövbe istiğfar etmesine izin verilmemesi daha önce Ebu Talip hakkında inen ayetten dolayıdır çünkü Allah Azze ve Celle müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne de müminlere ölen yakınları için tövbe istifarda bulunması yakışık kalmaz diyor. Bu hadis-i şerifte de Allah Resulü ve Vesselam'ın annesinin müşrik olarak öldüğü bildiriliyor. İşte bu Allah Resulü'nü çok üzüyor. Evet. 2037 Said bin el-Müseyyeb Oda babasından Ebu Talib'e ölüm alameti geldiğinde Aleyhisselatü Vesselam yanına geldi Ebu Talib'in yanında Ebu Cehil Abdullah bin Ebu Umeyye vardı Aleyhisselatü Vesselam amca La ilahe illallah de Allah indinde sana şehadet ve şefaat edebileceğim Bu kelimeyi söyle dedi O zaman Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebu Umeyye Ey Ebu Talib Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin dediler onlar böyle söylerken, Ebu Talip son söz olarak, Abdurruttalib'in dini üzerineyim dedi. Bunun üzerine Ali Sultan'ı vesilem. Ben ne yolunmadıkça senin için mutlaka mağfiret dileyeceğim dedi. Bunun üzerine şu ayetler nazil oldu. Nebi ve iman edenlerin müşrikler için istiğfar etmeleri doğru değildir. Evet. Sen istediğini hidayet erdiremezsin fakat Allah dilediğini hidayet ederdir. 2038 Ali bin Ebu Talip'ten Bir adamın müşrik olan ebeveyni için istiğfarda bulunduğunu işittim. Müşrik oldukları halde onlara istiğfar mı ediyorsun dedim. Hz. İbrahim babası için istiğfar etmedi mi dedi. Doğru. Ali ve Vesselam'a geldim ve hadiseyi anlattım. Şu ayet nazil oldu. İbrahim'in babasına olan istiğfarı ancak ona ettiği bir vaatten dolayıydı. 2039 Ayşe Annemiz'den size kendimden ve nebiden bahsedeyim mi biz evet dedik Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın benim yanımda kaldığı bir geceydi yatsı namazından döndükten sonra nalınlarını ayaklarını yanına koydu İzanın bir ucunu yatağın üzerine yaydı benim uyuduğuma kan oluncaya kadar bekledi sonra yavaşça nalınlarını giydi ridasını aldı yavaşça kapıyı açtı ve yine ses çıkarmadan çıktı Örtümü başıma aldım, izarımı giydim ve Resulullah'ın peşinden çıktım. Resulullah Baki mezarlığına vardı ve elle ürünlerini üç defa kaldırıp uzunca tuttu. Sonra döndü, ben de döndüm. Aleyhisselatü Vesselam hızlandı, ben de hızlandım. Aleyhisselatü Vesselam daha süratle yürümeye başladı, ben de daha süratle yürüdüm. Aleyhisselatü Vesselam koşmaya başladı, ben de koştum ve ondan önce eve girdim. Aleyhisselatü Vesselam ben yattıktan sonra içeri girdi ve ya Ayşe sana ne oldu böyle nefes nefesesin buyurdu. Ayşe bir şey yok dedim. Aleyhissalatü vesselam söyleyecek misin yoksa latif ve habir olan Allah bana bildirir buyurdu. O zaman ben anam babam sana feda olsun ya Resulullah dedim. Ve olanları söyledim. Aleyhissalatü vesselam önümde gördüğüm karaltı sen miydin dedi. Evet dedim ve içimde beni rahatsız eden bir korku sıkıntı peydah oldu. Daha sonra Aleyhissalatü vesselam Allah ve Resul'un sana haksızlık edeceğini mi sandın dedi. Ben insanlar ne kadar gizlese de Allah bilir dedim. ve vesselam. Sen beni gördüğünde bana Cibril gelmişti. Elbiseni çıkarmış olduğun için yanıma gelmedi. Bana seslendi fakat senden gizlendi. Ben ona cevap verdim ve onu senden gizledim. Sen uyuduğunu zannettim ve uyandırmak istemedim. Seni yalnız bırakmaktan da korktum. Fakat Cibril Baki'ye gelmemi ve oradakilere istiğfar etmemi emretti. Ben ya Resulullah nasıl diyeyim istifare edeyim dedim şöyle söyle selam bu diyarın ehli olan mümin ve müslümanlara olsun Allah bizim içimizden önce gidenlerle sonra gidecekleri rahmet etsin Allah'ın izniyle biz de size kavuşacağız buyurdu 2040 aynı 2041 Ayşe annemizden a.s. veda açından sonra vefatına yakın benim yanımda kaldığı gecelerde sabaha doğru bakiye gider ve müminler kavminin yurdu. Selam üzerinize olsun. Biz ve siz yarın buluşacağız ve birbirimize şefaat edeceğiz. İnşallah biz de size kavuşacağız. Allah'ım, baki Gargat'ta yatanlara mağfiret ihsanıyla buyurdu. 2042 aynı 2043 Ebuhureyri'den Ali sallallahu aleyhi ve selam Necâşo öldüğünde onun için istiğfar edin buyurdu. 2044 yine aynı 2045 İbn Abbas'tan Ali sallallahu ve sellem kabirleri ziyaret eden kadınları, kabirleri mescid edinenleri ve kandil yakanları lanetledi. 2046 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu ve sellem sizden birinin elbisesi yanıncaya kadar ateş üzerinde oturması, kabir üzerine oturmasından daha iyidir. 2047 Amr bin Hazm'dan Ali sallallahu ve sellem kabirler üzerine oturmayınız buyurdu. 2048 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve sellem Nebilerim kabirlerini mescid edinen kavme Allah lanet eder. 2049 İbû Hureyre'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Nebilerim kabirlerini mescid edinen Yahudi ve Nasranilere Allah lanet eder. 2050 Beşir bin El Hasasiyeden Ali sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yürüyordum. Müslüman kabirlerine uğradı ve şöyle buyurdu. İşte bunlar birçok kötülükleri geride bırakıp hayra ulaştılar. Daha sonra müşrik kabirlerine uğradı ve şöyle buyurdu. İşte bunlar büyük refahı geride bırakıp azaba düşer oldular. Aleyhissalatü vesselam bulunduğu taraftan dönünce ayakkabılarıyla kabirler arasında dolaşan bir adam gördü ve Ey deriden mamul ayakkabı giyen, ayakkabılarını çıkar dedi. 2051 Enes'ten Allah Rıçlı Aleyhissalatü vesselam ölen kişi kabre konulup da yakınları oradan ayrılırken o onların ayak seslerini duyar. 2052 Enes'den Aleyhisselatü Vesselam kul ölüp de kabre konulduğunda ve yakınları onu yalnız bıraktıklarında o gidenlerin ayak sesini duyar. Daha sonra ona iki melek gelir onu oturturlar ve şu Muhammed denen kimse hakkında ne dersin derler. Eğer o mümin ise Şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve resulüdür der. Bunun üzerine melekler: Ey mümin, cehennemdeki yerine bak. Allahu Teala bu azap yerini senin için cennette bir makama çevirdi denilir. O mümin cennet ve cehennemdeki iki makamını birden görür buyurdu. 2053 NS'ten yine aynı. Buradaki ziyadelik ölen kafir ve münafık ise bu adam Muhammed hakkında ne diyorsun diye sorulduğunda onun hakkında bir şey bilmiyorum. Halkın ona peygamber dedikleri bir sözü ben de halka uyup söylerdim diye cevap verir. Bu iki melek anlamaz ve uyumaz olaydın denir. Sonra iki kulağı arasına öyle bir vurulur ki o kişi öyle bir çığlık atar ki bunu insanlardan ve cinlerden başka ona yakın olan her şey duyar. 2054 Abdullah bin Yeser'den Süleyman bin Surat ve Halit bin Urfuta ile beraberdim. Karın ağrısından ölen bir adamdan bahsettiler. Onun cenaze namazında bulunmak istiyorlardı. Biri, ve vesselam kim? Karın ağrısından ölürse kabirde azap görmez buyurmadı mı dedi. Diğeri de evet öyle buyurdu dedi. 2055 ve 2056 Raşid bin Sa'dan, ve vesselamın asabından birisi. Adamın biri ya Resulallah niçin bütün müminlere kabirde sual ediliyor da şehitlere edilmiyor dedi aleyhissalatü vesselam şehidin başındaki kılıç parıltısı imtihan olarak yeter buyurdu 2057 İbn Ömer'den ve vesselam şu Saad bin Muaz öyle bir kişidir ki onun için arz sallandı semanın kapıları açıldı ve meleklerden 70 bini cenazesinde hazır bulundu kabir onu önce çok sıktı sonra genişledi. 2058 beratdan Allahu Teala kendisine iman eden kullarını dünya hayatında da ahiret hayatında da sabit bir söze sözlerine tespit eder. Ayeti kabir azabı hakkında nazil olmuştur. İbrahim 27. 2059 Beradan Alissalar Tevselam Allahü Teala kendisine iman eden kullarını dünya hayatında dahiret da, hayatında da sabit bir söz üzerine tespit eder ayeti kabir azabı hakkında nazil olmuştur. Kabirde mümin kula Rabbin kimdir diye soruldu. O da Rabbim Allah'tır. Dinim Muhammed'dir der. İşte Allah kendisine iman edenleri dünya ve ahiret hayatında sabit sabit bir söz üzerine tespit eder ayeti bu demektir. 2060 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam kabrin birinden bir ses duydu. Bu ne zaman öldü dedi, cahiliyet devrinde öldü dediler. Aleyhisselatü Vesselam böyle olduğuna sevindi ve birbirinizi gömmekten vazgeçmenizden endişe etmesem Allah'tan kabir azabını şu sesi size duyurmasını dilerdim buyurdu. 2061 Ebu Eyyub'ten Aleyhisselatü Vesselam bir defasında güneş battıktan sonra dışarı çıktı bir takım sesler işitti ve bunlar kabirlerde azap gören Yahudilerin sesleridir. Duyordum. 2062 Ebu Kureyre'den ve selam şöyle dua ederdi. Allah'ım kabir azabından sana sığınırım. Cehennem azabından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal'ın fitnesinden sana sığınırım. Amin Ya Rabbi. 2063 Ebu Hureyre'den yine aynı. 2064 Esma binti Ebu Bekir'den. Vesselam kalktı ve kişinin kabirde düçar olduğu imtihanı zikretti. Resulullah bunu söyleyince Müslümanlar öyle bir çığlık attılar ki Aleyhissalatü Vesselam'ın sözlerini anlayamadım. Müslümanların bağırışları kesilince yakınımdaki bir adama Allah iyiliğini versin Resulullah'ın son sözleri nelerdir diye sordum. Şöyle dedi. Bana vah yolundu ki siz kabirde Deccal fitnesine yakın bir imtihandan geçeceksiniz. 2065 Abdullah bin Abbas'tan ve Vesselam onlara Kur'an'dan bir sure öğretir gibi şu duayı talim buyururdu. Allah'ım biz cehennem azabından sana sığınırız. Kabir azabından sana sığınırız. Mesih-i Deccal'ın fitnesinden sana sığınırız. Hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırız. 2066 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve selam yanıma geldi. Benim yanımda ise bir Yahudi kadın vardı ve siz kabirde imtihan olacaksınız diyordu. Ali sallallahu aleyhi ve selam bunu duyunca ürperdi ve Yahudiler hesaba çekilecekler buyurdu. Ayşe annemiz diyor ki aradan birkaç gece geçti. Sonra Ali sallallahu aleyhi ve selam sizin kabirlerde imtihan edileceğiniz bana vahyulundu buyurdu. Daha sonra Ali sallallahu aleyhi ve kabir azabından Allah'ın sığındığını duydu. 2067 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam kabir azabından, deccal fitnesinden Allah'a sığınır ve siz kabirlerde imtihana çekileceksiniz buyururdu. 2068-2069 yine aynı 2070 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Mekke veya Medine bahçelerinden birine uğramıştı. Kabirlerinde azap gören iki insan sesi duydu. Bunlar azap görüyorlar ama kaçınılması zor bir günahtan değil sonra şöyle devam etti evet birisi küçük abdestinden iyice korunmuyor diğeri ise kovuculuk yapıyordu sonra bir ağaç dalı getirmelerini istedi dalı ikiye böldü her birini bir kabrin üzerine dikti sonra dal getirmelerini istedi dalı, dalı ikiye böldü yok her birini bir kabrin üzerine dikti. Ya Resulullah niçin böyle yaptın denilince umulur ki bu kurumadıkça veya kuruyuncaya kadar azapları hafifler buyurdu. 2071 İbn Abbas'dan iki kabre uğradı ve bu iki kişi azap görüyor ama öyle kaçınılması zor bir günahtan değil. Birisi Küçük abdestinden iyice temizlenmiyordu. Yani sidik sıçlantısını dikkat etmiyordu. Diğeri ise kovuculuk yapıyordu. Sonra yaş bir dal aldı, ikiye böldü. Her birini bir kabrin üzerine dikti. Orada herkiler, Ya Resulallah için böyle yaptın diye sordular. Umulur ki bu iki dal korumadığı müddetçe azapları hafifler buyurdu. Evet, bu hadisi bir not edin bir tarafa. Ehlini gördüğünde, gördüğünüzde sorun, şerhini isteyin, bu konuda bir ders isteyin inşallah. Üzerinde düşünülmesi meseleye çok çok değer kazandırır. Kabirde azap görülen, bizim önemsemediğimiz, basit gördüğümüz iki mesele i̇bn Ömer'den gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam, şunu iyi bilin ki her biriniz öldüğünde ona sabah ve akşam cennet veya cehennemdeki yeri gösterilir. Eğer ölen cennet ehlinden ise kıyamet günü tekrar yaratılıncaya kadar cennet ehli gibi, cehennem ehlinden ise cehennem ehli gibi yaşayacaktır. 2073 i̇bn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam, sizden biriniz öldüğünde sabah ve akşam ona makamı gösterilir. Eğer o ateş ehlindense cehennemliklerin makamlarından biri gibi gösterilir ve ona kıyamet günü Allahü Teala seni tekrar diriltinceye kadar makamın budur denilir. 2074 aynı 2075 Ka'b bin Malik'ten ve Vesselam şehit olan müminin ruhu Allah onu kıyamet günü tekrar cesedine iade edinceye kadar cennet ağaçlarında uçar 2076 Enes'ten Ömer bin Hatta bile beraber Mekke ile Medine arasında bir yerdeydik. Bedir'de savaşanları anlatmaya başladı ve şöyle dedi: Ali sallallahu ve savaştan önce onların kâfirlerin öldürülecekleri yeri bize göstererek Allah'ın izniyle burası yarın filanın öldürüleceği yer olacak dedi. Hazreti Muhammed'i hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki kâfirler Ali sallallahu ve gösterdiği yerde öldürüldüler. Onların hepsi bir kuyuya atıldı. Kuyunun başına gelerek şöyle dedi. Ya filan oğlu, Ya filan oğlu filan, Rabbinizin vaat ettiği şeyi buldunuz mu? Ben Rabbimin bana vaad ettiği şeyi buldum. Ben ya Resulullah sen ruhlar olmayan cesetlerle mi konuşuyorsun dedim. Onlara söylediğimi siz onlardan daha iyi işitmezsiniz buyurdu. 2077 aynı 2078 aynı. Ayşe annemiz şu ayeti okudu. Akabindeki ziyadelik. Şüphesiz sen ölülere duyuramazsın. Arkalarını dönmüş kaçarlarken de sağırlara davetini işittiremezsin. Nemil 80. 2079 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam ince bir kemik hariç Ademoğlunun bütün uğuzları toprak olacaktır. Toprak yiyecektir. Ademoğlu o kemikten yaratıldı. Yine Onunla vücut haline gelecektir. Yani buna acu zenep dediğimiz küçük kuyruk sokumunda bir nohut kadar parça. 2080 Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi: Allahu Teala buyurdu ki: Adem oğlu beni yalanladı. Beni yalanlamaması gerekirdi. Adem oğlu bana hakaret etti. Halbuki bana hakaret etmemesi gerekirdi. Kulun beni yalanlamasına gelince, ilk yarattığım gibi tekrar eski haline getirmeyeceğim sözüdür. Halbuki ikinci yaratma bana ilk yaratmadan daha ağır değildir. Kulun bana hakaretine gelince, Allah çocuk edindi sözüdür. Halbuki ben birim, herkes bana muhtaçtır. Doğurmadım ve doğmadım. Bana hiçbir şey denk, ortak olamaz. Evet dikkat ettiğiniz gibi en önemli hadislerden bir tanesi e, hadise de dikkat ederseniz önce Allah subhanahu ve teala bize vahide lafzın beyanını daha sonra da lafzın dalalet ettiği mananın beyanını açıklıyor ki önce meseleyi yakalayalım daha sonra da onun ne olduğunu anlayalım ve idrak edelim diye açıklamada bulunuyor bütün vahiy böyle açıktır Hangi mesele, hangi kelime olursa olsun, din bunun içini çok güzel doldurmuş ve bizim dini çok güzel anlayıp hayatımıza geçirmemiz için Allah Azze ve Celle bize dini kolaylaştırmıştır. İşte bu hadiste böyle hadislerden hem de tevhidi anlatan hadislerden bir tanesidir. 2081 ve 82 Ebu Hireyre'den Aleyhisselatü Vesselam bir kul kendisine hiç itina göstermedi. Hatta ölürken yakınlarında yakınlarına ben ölünce cesedimi yakın. Bir kısmını suya bir kısmını havaya rüzgara atın. Yemin olsun ki eğer Allah benim hakkımda azap takdir etmişse mahlukattan hiç kimsenin veremeyeceği azabı verir. Yakınları onun dediği gibi yaptılar. O öldükten sonra cesedini yakıp küllerinin bir kısmını yere bir kısmını da suya attılar allah Teala o adamın küllerinin dağıldığı yerlere emir verdi aldığınızı geri verin dedi ve adamın bütün parçaları bir araya geldi dikildi Allah Azze ve Celle ona sordu neden yaptın adam senden korktuğum için dedi bunun üzerine Allah Subhanahu ve Teala rahmetimle gir cennete dedi evet harici köpeklerine bu hadis tam bir reddiyedir özellikle köpek ifadesini kullanıyorum ki müminlerin içinde puta tapan müşriklere bırakıp sami müslümanlarla uğraşan alellıklak onları tekfir eden bu zavallara reddiyelerden bir tanesidir cehalet mazeret değil derler buyurun adam eğer kendi cesedi yakılırsa Allah azze ve celle'nin onu azap edemeyeceğini söylüyor Allah kitabında müşriklerin cennete giremeyeceğini söylüyor. Bu Allah Azze ve Celle'nin yaratmasından şüphe küfürdür ve insanı kafir yapar. Ama buna rağmen Allah cahilane işlediği için bak onu affediyor. Demek ki cehalet itikatta da mazeret, amelde de mazeret. Tabi anlayana, tabi anlayana bu Evet, 2083 İbn Abbas'tan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın minberde hutbe irade ederken şöyle buyurduğunu duydum. Siz Allahü Teala'nın huzuruna yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak çıkacaksınız. 2084 İbn Abbas'tan Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet günü insanlar çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacak. İnsanlar içinde en önce elbise giyecek olan İbrahim'dir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk yaratışı, yaratılışa nasıl başladıksa üzerimizde bir rahat olarak yine onu iade edeceğiz. Hakikatta failler biziz. Ayetini okudu. Enbiya 104 2085 Ayşe Annemiz'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kıyamet gününde insanlar yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak dirilecekler. Ayşe Annemiz Avret mahalleri ne olacak ey Allah'ın Resulü dedi. O zaman herkes öyle bir halde olacak ki kimse kimsenin avret yerine bakamayacak buyurdu. Evet. Öbür hadisin ziyadeli ise o gün o kadar korkunçtur ki kimsenin avret mahallerine bakacak hali yoktur. Allah bizlere merhamet etsin. 2087 Ebu Kureyre'den Aleyhisselatü Vesselam İnsanlar dünyanın son deminde üç grupla haşlo olunur. Birinci grup müstakbel hayatı özleyen geride kalan dünya hayatından nefret eden zümredir. İkinci grup ikisi bir deve üçü bir deve, dördü bir deve onu bir deve üzerinde sevk olurlar. Geriye kalanları ki bunlar da üçüncü fırkadır. Bir ateş toplar. Onlar nerede istirahat ederlerse o ateşte beraber istirahat eder. Onların geceledikleri yerde onlarla beraber geceler. Onların sabahladıkları yerde onlarla beraber sabahlar. Ve onlarla beraber yürüyüp onların akşamladıkları yerde onlarla beraber akşamlarlar. 2088 Ebuzer'den Ali Selatü vesselam insanlar üç kafile halinde haşrolunacak. Bir kafile binekli, karınları tok ve giyinmiş halde, bir kafile Melekler onları yüz üstü süründürecek ve ateş onları toplayacak. Diğer kafile ise Allah'ın arkalarından gönderdiği bir afetle yürüyecek ve koşacaklar. Öyle koşacaklar ki kıymetli bir bahçeyi bir deveye verecek olsalar onu almak için duramayacaklar. 2089 İbn Abbas'tan. Ali sallallahu aleyhi ve sellem ey insanlar, siz Allah'ın huzurunda çıplak olarak haşr Kıyamet günü kendisine elbise giydirilen ilk insan İbrahim'dir. O gün ümmetimden bazıları getirilecek ve cehenneme götürülecekler. O zaman ben Rabbim onlar benim ashabım diyeceğim. Sen aralarından ayrıldıktan sonra onların ne yaptığını bilmiyorsun denilecek. Ben de Meryem oğlu İsa'nın dediği gibi diyeceğim. Ben işlerinde bulunduğum müddetçe onların halini kontrol ettim. Fakat sen beni işlerinden aldın. Onları mürakabe edecek sadece sendin. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer kendilerini azap edersen şüphe yok ki onlar senin kulların. Eğer onları affedersen mutlaka galip ve yegane hüküm sahibi yine sensin derim. O zaman sen aralarından ayrıldıktan hemen sonra onlar gerisin geriye dönerek dinden çıktılar denilecek. Ayet Maide 117-118'dir. 2090 Muaviye bin Gurreden o da babasından. Aleyhisselatü Vesselam bir mecliste bulunduğunda ashabından bir grupta Aleyhisselatü Vesselam'dan beraber bulunurdu. Onların arasında bir adam vardı ki çocuğunu sırtına getirir ve önüne oturturdu. Çocuk öldü. Oğlunu hatırlayıp onun için üzülerek meclisin ciddiyetini bozarım korkusuyla sohbet halkasına gelmekten kaçıldı. Aleyhisselatü Vesselam onu göremeyince filan nerede dedi. Ya Resulallah yanında getirdiği ve senin gördüğün o çocuk öldü dediler. Ali ve Selam o adamı buldu ve çocuğu sordu. O da öldüğünü söyledi. Ali Seyyid Aleyhisselam baş sağlığı diledi. Sonra ya filan hayatın boyunca ondan faydalanmak mı daha iyi yoksa yarın cennet kapılarından birine vardığında çocuğunun senden önce koşup sana kapıyı açması mı? Hangisi daha çok hoşuna gider? O adam ey Allah'ın Resulü. Tabii ki onun benden önce gidip bana cennet kapısını açmasını isterim öyleyse istediğin gibi olacak buyurdu 2091 Ebu Hire'den ölüm meleği Musa aleyhisselama gönderildi melek Musa'ya geldiğinde Musa Azrail'in öfkesine ölüm meleğinin yüzüne öfkeyle baktı melek korktu gözü karardı ve Rabbinin katına dönerek beni bir kuluna gönderdin fakat o ölmek istemiyor dedi Allah ölüm meleğini eski şekline iade etti. Sonra tekrar git ve söyle ki elini bir öküzün sırtına koysun. Elinin altındaki her tüy kadar sana bir ömür verilecek buyurdu. Musa ya Rabbi bu kadar sene yaşadıktan sonra ne olacağım dedi. Allah öleceksin buyurdu. Musa öyleyse ölüm şimdi gelsin dedi. Ve Allah Azze ve Celle ölüm meleğine yaklaştırarak ruhunu almasını istedi. Aleyhisselatü Vesselam eğer ben Musa'nın defnedildiği yerde olsaydım yolun kenarında ve kızıl bir kum yığınının altındaki kabrini size gösterirdim.